Euzubillahimineşşeytan ve bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim ve salatu vesselam. Alâ Resulina Muhammedin ve alâ aleyhi ve salafi eczmai. Ve ennehu teâlâ ganiyun Mutlak olarak her bakımdan Mevla Teâlâ ganiyidir, ihtiyarsızdır. Layak tacu şeyin asla. Hiçbir şeye ihtiyaç duymaz. lafi fi zâtihi ve la fi sıfâtihi ve la fi ef'âlihi. Fi emrim minel ne zatında, ne sıfatlarında, ne de fiillerinde, işlerden hiçbir şeyde hiçbir şeye, hiçbir kimseye muhtaç değildir. Kema ennü teala gayrı muhtacın fil vücud. Nasıl ki Mevla Teala Hazretleri varlıkta hiçbir şeye muhtaç değildir. Varlığı kendindendir. Gezaliki hube gayrı muhtacın fil zuhur. Aynı şekilde Cenab-ı Hak zuhur fiillerinin sıfatlarının, sanatlarının zuhurunda da Kendisinin bilinmesinde de kimseye muhtaç değildir Ma hem min ibarati bazı sofiyeti Bazı sofiyenin bazı tasavvuf ehlinin sözlerin ibarelerinden anlaşılan şey Min ennehu teala muhtacun ileyna fi, fi zuhuri kemalatihi Diyor ki Allah-u Teala muhtacun ileyna bize muhtaçtır. Fi zuhuri kemalatihi ismaiyete ve sıfatiyeti. İsimlere ve sıfatlara mensup olan kemalatlar o kemalatların anlaşılmasında, onların zuhurunda, onların ortaya çıkmasında Allah-u Teala bize muhtaçtır. Yani bizi yaratacak ki, bize sıfat ve isimlerin tecellisi olacak ki Allah-u Teala'nın kemalatı görülsün manasında diyorlar. Azze-i bu söz sakirun alel-fakir cidden bu fakir imar çok ağır geliyor. Bu söz çok ağır bir söz. Etikadi benim itikadım enel maksuden min halkilin halayik şu mahlukatın, kainatın yaratılmasından maksat icadül mevcuda mevzudatın mahlukatın icadından maksat husul kemalat lehum mahlukatın insanların kemalat kazanmaları içindir. La husulü kemalin ahidin ilâ Cenab-ı Kudüsü Teala ve Tekaddes. Teala Tekaddes Hazretlerine yönelen giden ulaşan bir kemalat değildir. cenab Hak, bu alemi yaratmakla yeni bir kemalat kazanmış değildir Haşa. Mevla Ezelden beri neyse öyledir. El an kemakan. O zaman nasılsa şimdi de aynıdır. Onda bir değişiklik olmaz. Kemalat bizim kemalat kazanmamız içindir. Alemin yaratılması bizim içindir. قَبْلُ ve ma وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. اِلْيَعْرِفُونَ Beni bilsinler için yarattım. Bu ayet-i kerime müeygid-ül lâzır bu açıkladığımız manayı Demek ki bizim bilmemiz, bizim kulluğumuz için. Vel maksudu min halkil cinni vel insi, insanların ve cinlerinin yaratılmasından maksat, husul marifeti lehum. Kendileri için marifetin hasıl olmasıdır. Elletihiyel kemaluhum. Bu marifette onların kemalini ifade eder. Marifet elde ettirilse kemalat olur. La emrin nikûne hayden ilâ cenâb-ü kusil hak subhanûl. Hak subhanızlarına yöneten ulaşan bir kemalat ona ait olan bir kemalat için değil. Onun kemalatı kendinde zaten ezelden beri mevcuttur. Sonradan ona bir şey gelmez. Mevla Teala'nın ganiyül mutlak olması, bütün alemlerden müstahil olması kibriyası azamete ona yetenir. Mağrede fil hadisil kutsi min kavli sallallahu aleyhi ve sellem fe halaktul halke li Lioğrafa bilinmem için halkı yarattım. Azkuzda böyle gelmiş. Bilinmem için halkı malukat yarattım. Bu aşırı kutusunun maksat selmuraduhuna Bunun da maksat yine kulların Allahu Teala bilmedeydir. La ennu yekunun hakusubanu Yoksa Allahu Teala Hazretleri bilinir olmak için yapmamış. Kemal kemale kendi için kemalatın hasılması. gâsiyetmamış şey bir marifetiyim diye kulların Allahu Teala bilmesine bile Allahu Teala'nın için bilkemalat hasıl oluyor manasına değildir. Hal Allah'ın zekeri ulüme kebira bu gibi mana düşünmekten cenab-ı çok yücedir, çok azamet sahibidir, münzehttir. Ve nû Teala menzehu mümbaraun an cem'i sıfatın naqsi, sıfatın hudus. Cenab-ı bütün noksanlık sıfatlarından ve hudus alametlerinden hepsinden beridir, münzehttir fakir. Leyse bir cismin, burada tenzihi olan hususları söylüyor. Leyse bir cismin, mevla cisim değildir. Ve lâ cismaniyin, cisimlere de mensup değildir. Ve mekaniyin, mekana mensup değildir. Ve lâ zamaniyin, zamana mensup değildir. Mekan, zaman, cisim ve cisimlere olan hususlar mevla ile alakası yoktur. Onlar mahluktur, mevla Haliktir. Ve lehu Teala cemi'u sıfatil kemal. Cenab-ı Hakk'ın Cenab-ı Hakk için bütün sıfatları vardır. En mükemmel sıfatlar Cenab-ı Hakk'a aittir. onlardan 8 tanesi var ve vücuduha bunların varlığı zaydun ala vücudiz zat. Cenab-ı Hakk zatından başka olarak zât olarak 8 hakiki sıfatı var. O sıfatlar vehyel hayatu hayat sıfatıdır. Hatir olmak, vel ilmu bilmek, vel kudretü gücü etmek, vel iradetü, irade sahip olmak, vel basar görmek, vel sevin her vel kelam tekelüm etmek ve tekvîn icat etmek. Vâci sıfatü şu sekiz sıfat, mevcudetun fil harici, hariçte zatından başka olarak mevcuttur. Mâ lâ enneham mevcudetun fil ilmi, sırf bakın ilminde mevcut manasında değil, hariçte mevcut olmayıp sadece ilminde mevcut diyenler var, öyle değil. la anna mevzud fi'l ilmi vücud bi zat zatın zatın varlı yüzeri zâid olan fakat ilimden mevcut olan bir şekilde mevcutlu demişler bu değil ve fil harisi aynuhu haris dedi aynısı vardır cemâ zannuhu bazı sufiler onlar diyorlar ki hariçte aynısı var ama Allah'ın ilminde zatından başka 8 sıfat Allah'ın ilminde zâittir İminde zayıf olan bir varlık var vardır. Hariste misli aynı mevcuttur. Aynı zamanda böyle diyorlar. Bu söz Sofya'nın bazılarının sekir halindeki sözdür. Şir, sıfatu hakkın fittakolu gayrüzâ, hakkı. sıfatlar takolu düşünmekte, hakkı olan zatın Lakin fittakuk aynı, fittakut aynızdır demişler. bu onların sözü. Fe'in aslında bu söz hakikatta nefis sıfatı sıfatları nef'edilmiyor sıfatlar yok saymaktır. Fe'in nefat'sı sıfatı nislen mutezileti, felasifeti sıfatları nef'edil, sıfatlar yok sayan mutezileler ve felsebeciler de ezan kailuna bi'taqayrul ilmi ilmi olarak başka olduğunu, farklı olduğunu söylüyorlar. İlmi itibari olarak sıfatlar zattan başka diyorlar. Haris'te sıfat var demiyorlar. Vel itinadül hariciyyü ve hem de hariçte müdtehittir ama ilminde farklıdır diyorlar. Hariçte birdir, hariçte aynıdır diyorlar. Yani Sofya'nın, bazı Sofya'nın, Sekeranlik Sofya'nın sözünü tekrar okusak. La enneha mevcudetun fil ilmi. Vücudin zaydin, ala vücudu zat, fil harici aynı hal. İlminde zattan, hariç olarak ilminde zattan başka olarak sekiz sıfat ilmi bir şekilde mevcuttur. ilminde mevcuttur. Hariçte aynısındır. zatın aynısındır. Hariste sıfatları yok sayıyorlar. Hariçte sadece Allah'ın zatı tek vardır. Sıfatlar onun aynısıdır diyorlar. Bu Sofya'nın sözü. Bu söz aynen neye benziyor? Mutezile ve fesifircilerin sıfatları nefretmesine benziyorlar. Onlar da ilmi olarak tamam. Kur'an-ı Kerim ben gibi. İlmi olarak Allah'ın sıfatları ilminde ilminde sabittir. Hariste sıfat yoktur. Hariste zatın neyse sıfat odur. Aynı sözü diyorlar. Bu söz işte ne oluyor? En üstete muhalif oluyor. Bilen <t pega na> mükürü, melem mükürü, teğayyürü ilmiye ilmiy teğayyürü, ilmi farklılığı inkâr mı eder? Ve mekulu enne mefhumu'l ilmi ana mefhumu'z zat. Ve mekulu şöyle demiyorlar. Enne mefhumu'l ilm ilmin manası, mefhumu Aynen mefhumu zat. Zat mefhumun demiyorlar. Ve aynen kudret kudretin mefhumun aynısıdır demiyorlar. Vel iradeti iradenin aynısı demiyorlar. bel Belkali diyorlar. Belk şey diyorlar. Bil ayniyeti bitibaril vücudil harici. Hariçte hepsi nedir? Hariçte sadece zat var yani demek Başka bir şey yok. Fema lem yatebiru tegayyürel vücud Fema lem yatebiru Teğayyürel vücudu'l-harici la-ihrucu'na min zümretti nüfati sıfat. Fema lem yatebiru teğayyürel vücudu'l- Bu Sofiye varlığın yani vücudun, sıfatların mevcudiyetinin teğayyürüne, farklı olduğuna itibar etmedikleri müddetçe harici ama harici olan vücut. Hariçte zat ve sıfatlar başkadır diye itibar etmediği müddetçe la-ihrucu'na min zümretti nüfati sıfat. Sıfatların nef eden, mutezire zümresinden kurtulmuş olamazlar. El kavli bittegayirul itibariyi yani bihase bil mefhum ve ta'kul. -ta mefhum ve tasavvur itibariyle sıfatların itibarına farklı olduğunu söylemek la yecidihim nef'an temarafta bildiğin gibi onlara bir fayda vermez. Yani sıfatların hariçte zaten başka 8 sıfatın olduğunu kabullenmek el-i itikadıdır. Sıfatlar zatının ne ailesi, ama hariç zat başka, sıfat başkadır. Onlar ilminde sıfatlar farklıdır demişler. Hariçte zattan başkası yok demişler. Bu muhtezirin görüşüdür. Eğer sünnet böyle değil, er sünnet zattan başka sekiz sıfatın var olduğunu ispat ediyoruz. Çünkü sıfatlar rana kendine sayılmış. Allah-u Teala her şeyi bilir. İlim demek, alim demek. Hüseyin alim, Allah-u Teala her şeyi bilir. Alim kimdir? Men sebetelluhul elm. alim var, ilim var. Alim bilici, ilim bilmek. Sıfat var, bilen var. Bilen Mevladır, sıfat bilmektir. Diğerleri de beredir. Elhamdülillah.